Oh yeah. 갔을 때 Kainat, bugün 18 Haziran Pazartesi, yıl 2012, ay 6, gün 170, Hızır 44. 1433, hicri Recep 28, 1428, Rumi Haziran 5. Günün sözü, sevgi insanı birliğe, bencillikse yalnızlığa götürür. Şiller, günün tarihi. 59 yıl önce bugün, 18 Haziran 1953'te Mısır'da 74 yıllık İngiliz hakimiyeti sona erdi ve ülkede cumhuriyet ilan edildi. 197 yıl önce bugün, 18 Haziran 1815'te Napolyon Bonaparte, Waterloo'da İngiliz ve Avusturya ordularına karşı yenildi ve bu yenilgi Napolyon'un sonu oldu. Yemek listesi gün 170. Piliç yahnisi, kabak böreği, çoban salatası ve meyve. Büyük Saatle Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9 de var. Ve haftanın ilk açık gazetesi de başlıyor. Ömer Madre, Mayrılgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Sir James Paul McCartney ya bir günaydın diyelim. Şarkıcı, besteci, müzisyen, bas, gitarist... Ve The Beatles grubunun da kurucu elemanlarından birisi bugün 70 yaşını idrak etmiş bulunuyor. Kendisinden de bir parça çalarak başladık. Bu haftayı eğer becerebilirsek tamamıyla Paul McCartney'in gerek Beatles döneminde, gerekse Beatles'in dağılmasından sonraki çeşitli kendi kurduğu gruplarla birlikte yaptığı çalışmalardan örnekler vererek başlayacağız. Dünyanın en Guinness dünya rekorları kitabında dünyanın en başarılı yani ticari başarıya ulaşmış anlamında en başarılı besteci ve plak endüstrisinin en başarılı sanatçısı ilan edilmiş. altmış tam fazla altın plak ve 100 milyonun üzerinde kopya albüm satışı 100 milyonu da 45'lik single denilen ya da tek parça olarak satış olmuş yani Britanya Birleşik Krallık tarihinin en başarılı besteci şarkı yazarı da sayılıyor John Lennon'la birlikte Lennon McCartney ekibi olarak da benzersiz bir Rekorada imza atmış durumdalar. Bitcoin'in pek çok rekoruna zaten onun da adını koymamız gerekiyor. Yesterday adlı şarkısı da bestesi de bugüne kadar 2.200'e, 2200'ü aşkın şarkıcı tarafından seslendirilmiş. Bu da bir yani kayıtlı müzik tarihinin en büyük. ...tek rekoru sayılıyor... ...bunun kadar kaydedilmiş... ...bir başka şarkı... ...yokmuş... ...hookipilyadan aldığımız... ...bazı bilgileri de verdik... ...bu şekilde... Evet ...bugün 18 Haziran... ...sene... ...geçmişte bugün neler olmuş... ...1940'ta... ...Winston Churchill'in... ...Britanyalıları şeye karşı nazizmen saldırılarına karşı direnişe çağıran finest hour diye adlandırılan konuşması yapmış çok İngilizleri ve Britanya ahalisini galvanize edip büyük bir mücadeleye sevk etmişti bu konuşma 1953'te de Mısır devrimi 1952'de Kavradı Mehmet Ali Paşa'nın Kral Farun'un devrilmesiyle, onun hanedanının da sona ermesi ve Mısır Cumhuriyeti ilan edilmesiyle sonuçlandı. Günümüze kadar da yalnız bunu korumak bazı güçlüklere bağlı olarak devam etti. Mısır'da demokrasi yerleştirilemedi. Bugün de, dün ve bugün de seçimler vardı daha hafta sonunda ikinci dönem ona da bakacağız ikinci tur seçimlere de evet yıllarda böyle bir şey var geçmişte bugünün haberlerine kısaca çok kısa bir özet geçecek olursak Yunanistan seçimleri oldu Yunanistan'da yine koalisyon yolu göründü diye haberler var resmi tahminlere göre Zafer sağdaki yeni demokrasi partisinin olmuş Siriza'da da sol koalisyon, radikal sol koalisyon yüzde 26.7 ile ikinci olmuş. Sosyalist Pasoksa yüzde 12 onda oranında oy almış. Seçimlerin bir değerlendirmesini biraz sonra kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Şeyde de Nijerya'da kilise bombardımanlarında müthiş bir katliam olmuş gene. 36 kişi en az ölmüş. 3 ayrı şehirde bombalamalar var. Urfa cezaevinde 13 mahpusun öldüğü korkunç bir facia var. Ona da değineceğiz. Ee, Yunanistan'da, Heybeliada'da da Yunanistan'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar var. Orman yangınları. Onlara da değinme fırsatı bulacağız. Mısır'da da galiba İhvan Müslüman biraderler. Seçimlerin büyük bir kısmı boykot edildi. İlk sayımlara göre de Hüsnü Mübarek'in son başbakanı Ahmet Şefi'ye karşı Müslüman biraderlerin İhvan'ın Adayı Muhammed Mursi önde geliyormuş fakat... Kendi e, zaferinde dekları etmiş Mursi'yi birkaç saat önce. Evet devriminde Mısır'ı kurtaracak tek yol olduğunu ö, söyleyen devrimciler de var. Tekrar bir numaraya dönülüyor. Birleşmiş Milletler Gözlemciler heyeti de Suriye'deki şeyleri kesti. Askıya aldı. Gözlemcilik faaliyetlerini de söyleyebiliriz bunu. Evet, şimdi bu e, haberlerden e, sonra Yunanistan'daki seçimlerle ilgili olarak bir bağlantı yapacaktık. Bakıyorum bağlantı kurulabildi mi diye. Yuvannis Grigoriadis konuşacağız. birkent Üniversitesi'nden öğretim üyesi. E, galiba bağlantı sağlandı. Evet, e, günaydın. Günaydın, günaydın Yunanistan Bey seçimlerin seçimlerle ilgili birkaç bilgi biz aktarmaya çalıştık. Sizin bir genel yorumunuzu alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Aa, bana göre bu seçimin en önemli tarafı Yunan halkının bu kere korku üzerinden oy verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü uh, bu uh, yeni demokrasinin aşırı yükselişi, yani parti bir ay içerisinde yüzde on gibi bir oy yükselişi de yaşadı. Sadece bu, uh, Yunan halkının Euro'dan çıkış ya da Avrupa Birliği'nden de bir çıkış mümkün uh, olduğunu da görünce, yani uh, Avrupa tarafları en büyük partiye, ...oy vermeye karar verdi. Bence bu seçimin... ...en önemli unsuru bu. Tabii ki aynı zamanda Sirene'nin yükselişi var. Ama bu... ...son haftaların toplumsal gelişmelerle... ...ilgili bir durum. E, anlaşılabilir o da. Ama asıl sorun şu anda Yunanistan'da... ...aslında bir güçlü hükümetin kurulması. Çünkü... Zaten yaklaşık bir ay, bir ay önce bir seçim yapıldı. O seçimden bir hükümet kurulamadı. Şimdi yine benzeri bir durumdayız. Ve tabii ki yurtdışından dışından gelen baskılar çok çok daha şiddetli olacaktır. Yani bu hükümet kurması konusunda ve aynı zamanda reform paketini de çok hızlı bir şekilde ilerlemek konusunda. Peki e, genel bir e, koalisyon e, Yeni Demokrasi Partisi ile e, Siriza ikinci gelen Siriza arasında bir e, koalisyon kurulması mümkün olabilecek mi sizce? Ne diyorsunuz? Bence çok çok zor yani şey Siriza'nın başarısı şimdiye kadar yani ya, hükümet dışından ya, kritik sağlandı yani zaten Siriza'nın en yani bence en zor durumu yani birinci parti. O, ol, olsaydı yani o, yani o, o en çok zor durumu olurdu çünkü o zaman tabi ki diğer e, partiler hatırlıyorsanız e, Yeni Demokrasi daha önce bu reform paketine karşı çıkıyordu ama yani son anda e, yarışını de, yani değiştirdi ve tabii ki onun e, oy kaybı oldu birkaç ay önce. Tabii şu dediğiniz şey e, PASOK tarafından destekleniyor. Çünkü Ulusal Birlik Hükümeti bu e, yani çok acı reform paketini ancak illerleyebilir e, denildi PASOK lideri tarafından, Evangelos ve Lideros tarafından. Fakat e, bence en muhtemel senaryo yani bu yeni demokrasi PASOK ve belki demokratik sol bir koalisyon olacaktır. Onun e, çok yani güçlü bir çoğunluğu olacaktır parlamentoda. Ama siyasi de en büyük sorun. Yani bu, bu partiler, yani seçimden önce Babadimos hükümeti e, esnasında bu reformları da ilerleyemediler. Asıl sorun, asıl soru şimdi, yani bu reform şimdi nasıl e, ilerlenebilir? Çünkü tabii dışarıdan yani toplumsal tepki çok çok büyük olacaktır ve Syriza'nın tepkisi çok çok büyük olacaktır. Evet, en büyük sorunun hangisi olduğunu söylemiştiniz tam duyulamadı. Yani şu andaki en büyük. Yani şeyde, bu eskiden böyle bir bir koalisyon hükümeti vardı. Papa Dimitros'un. Evet. Onun parlamento çoğunluğu çok çok çok daha yüksekti. Yani yani çok çok yani parlamento potuk hmm. sayısı açısından çok sağlam bir durumdu. Ama bu partiler seçim yolunu da seçtiler. Yeni Demokrasi Partisi yani yüzünden Yunanistan bu seçim. Yani süreçine girmiş. Aynı partiler şu anda yeni bir koalisyon hükümeti kurmak zorunda. Ama şu anda çok çok daha zayıf durumda. Hem evet. partiler hem koalisyon hükümeti. Evet. Bu konuda yani halkı ikna etmek için çok çok uğraşmaları lazım. Şimdi bu Guardian gazetesinin Yunanistan'daki seçim sonuçları konusunda bir yorumu var. Evet. O da Yunanistan Avrupa'ya bir şans tanıdı diye bir manşet atmış başlıkla. Evet. Ve yani merkez sağ yeni demokrasi partisinin zaferle çıkmasına rağmen hiçbir parti tek başına hükümet olacak çoğunluğu elde edemedi ve Siriza'da oylarını çok artırınca Yunanistan'da denge halinin kurulmasının çok zor olduğu belirtiliyor evet. ee, ve yani Avro bölgesinde geleceğinden korkan sizin de dediğiniz gibi çok fazla sayıda sol görüşlü Yunan seçmenin geleneksel bağlılıklarını terk ederek yeni demokrasiye ve onun çok da sevilmese de Şahin lideri Samaras'a var gücüyle destek verdiğini söylüyor evet <gülüyor> ne diyorsunuz? Yok, bence bu yorum çok doğru çünkü özellikle mesela sadece yani merkez de merkez sol ya liberal seçmenler bu seçimde yeni demokrasiye oy vermek zorunda kaldı çünkü alternatif çok ani bir felaket olabilirdi. Yani eğer Siriza birinci parti olsaydı ve Siprus yani biz bu anlaşmayı se edeceğiz artık yani Avrupa Birliği ile şeyde ya da afle işbirliği yapyıyoruz deseydi o zaman yani çünkü banka sorunları yani çok çok nanistan yani felaketle yüz yüzüzy olacaktı bundan korkarak birçok seçmen geri demokrasiye de oy verdi ama aslında dediğiniz ki yani bu makarin dediği gibi bu oy tam arası değil, kualiçer hükümetini de bir oy olarak algılamak lazım. Evet. Yani. İşte çok önemli. Bu açıdan tabii yani Yunan seçmeni Avrupa'ya yani Avrupa yani Yunanistan'ın Avrupa Avrupa bölgesinde ve Avrupa Birliği içerisinde şans tanımak Ama aynı zamanda onun bedelini de ödemek zorunda. Sorun aslında bu. Çünkü anlaşmalar var. Bu anlaşmalara göre böyle bir işbirliği olmalı. Bence o da çok çok hassas bir konu. Eğer ciddi yani çok güçlü bir hükümet olursa Yunanistan'da ve ciddi bir ilerleme gösterebilirse, o zaman Avrupa'dan biraz gevşeme sinyalleri gelebilir. Ama öyle bir ilerleme olmazsa yani Avrupa'nın durumu çok zorlu çünkü Yunanistan'ın durumu. Daha bulunan başka ülkeler de var ve kötü örnek göstermek istemeyecek Avrupa. O zaman yani Yunanistan'ın durumu çok çok daha kritik olabilir. Peki benim de bir sorum olacak. Bu reform sürecinden bahsettiniz. Reform sürecinin devam ettirilmesi. Hı. Yunan halkın önemli kesiminde bu reform süreci denilen şeyde uygulanan bu kemer sıkma politikalarına da ciddi tepkisi vardı. Bunların uygulanması konusunda bu seçimlerin bir önemi var mı? Uygulanabilecek mi bu reformlar sonrasında? Yok, bence en kritik sorun bu şu anda. Çünkü zaten e, partiler ya durumu anlat alamamış durumda ya da partiler kendi ne diyeyim ya sendikalarını yani bu eski durumdan faydalanan tabakaları da desteklemek e, desteklemek e, isteyerek yani halkın uh, bu ke uh, keme sıkma politikalarında da tepkisini dağıtırmak uh, artırmak zorunda kaldı çünkü şey aslında uh, şu anda bu reform tamamen uygulanmıyor sadece bu vergi politikaları da uygulanıyor ve onlar çok azil olmayan bir şekilde uygulanıyor yani uh, hükümet ya da bu siyasi sisteme yakın olmayanlar çok daha fazla ödüyor. Ve asıl sorumlular mesela şey de bu e, kamu sektörde çalışanlar ya da bu partilere yakın olan sendikalar kendi e, faydalarını, kendi davantajlarını da sağlıyor Tabi orada bir düşüş vardır. Ama özel sektörde şu anda e, durum çok feci gerçekten. Yani yüz binlerce e, iş yani yeri kayboluyor özel sektörde. Hala kamu sektörde hiçbir iş kaybolmadı. Yani çok büyük bir dengesizlik var. Bu dengesizliğin tabii yani partiler bunun faturasını Avrupa'ya kesiyor. Ama asıl sorumlu yani Avrupa değil ya da telefon paketi değil. Yani onlar yani siyasi sistem. Evet, yani... Bundan bir kaçış olmazsa yani durum çok zor olacak. Çünkü halk bu durumun farkında değil. Evet. E, peki, e, yani bu durumda e, geleceği nasıl görüyorsun? Çok erken ve zor bir soru biliyorum ama e, bir e, yakın geleceğe ilişkin bir e, tahminde bulunmak gerekirse nasıl bir yorum yaparsınız? Tabii yani en a, yani bence en e, birinci kritik nokta bu yani Yunanistan'ın bu borç anlaşmasının devam etmesi. Çünkü Yunanistan'ın Likidesi şu anda te kadar yetiyor gibi gözüküyor yani anlaş, yani haberlere göre bu reform konusunda çok ciddi bir ilerleme olmalı yani bu yeni hükümet kurulup yani bu önceki hükümetin vat ettiği reformları belirlemek zorunda öyle olursa bence böyle bir bir, bir ek bir süre tanınabilir ama. Tabii ki bu, bu mevcut parlamento bulunan partilerinin de işbirliği gerektirecek. O da tabii yani bugün de girmemiz lazım çünkü bugün görüşmeler olacaktır. Çok önemli noktalar var. Mesela yani bu dediğiniz gibi şahin yeni demokrasinin şahin lideri başbakan olma konusunda ısrar edecek mi? Ya da sosyalist yani pasok partisi ya. Demokratik Sol Partisi Sirizasız bir hükümete dahil olacaktır. Yani hazırlık hükümeti mi olacak? Hazırlık hükümeti olursa nasıl reform paketini destekleyebilecek parlamentoda? Yani oy kayıplar olacak mı parlamentoda? Onlar çok çok ciddi sorunlar ve tabii ki bu haftanın içerisinde cevaplar gelmeye başlayacak. Evet peki bir de gayet ilginç bir analiz yapmıştınız Taraf Gazetesi'ndeki yazılarınızdan birinde şiddetin yükselişinin endişe verici bir şekilde Yunanistan'da yükselişinin görüldüğünü ve bunda da mesela solcular da dahil herkesin evrensel bir objektif bir kritere göre değil de herkesin kendi biraz kendine yontarak subjektif bir bazı şiddet biçimlerini onaylar şekilde, Siriza'yı da bu şekilde eleştirmiştir. Evet, ne yazık ki bu. durum öyle. Yani çoktan beri Yunanistan'da özellikle üniversitelere de böyle bir anomi durumu hakim oldu. Ama sadece yani Yunanistan'da, yani üniversitelerde değil, yani yasayla yani bütün kanunla ilişkisi yani halkın ilişkisi bozuldu size bir örnek vereyim İranistan'da bir sigara yasağı konuldu tam büyük yani Türkiye ya da bütün Avrupa ülkelerinde gibi ama hiç uygulanmıyor yani halk bunu yani bu kanun buna uymak lazım demiyor ben yani isyan ediyorum buna yine yani isyan ettiğim bir kanuna da sayı göstermem diyor tabi böyle bir şekilde bir toplum çalışması çok zor ve tabi ki onun en kötü tarafı bu yani aşırısa şiddetin yükselmesi. Belki geçen yani bahsettiğim bahsettiğiniz yazıda zaten bir televizyon olayından evet, bahsettim. Evet. evet. Bir insan bundan bunu umuyordu. Yani bu olay çıktığı için halk altın şafak şiddetinden korkup ona oy vermeyecek denildi. Ama tam tersi oldu. Yani ha. maalesef şey, yani bu neo nazi partisinin performansı çok çok iyi. Öyle mi Çünkü, ha? Bir de onu soracaktım işte evet yani. Yani küç, küç, küçük bir düşüş var ama bu uh, ikinci seçim çok çok daha bu seçimde çok çok daha büyük kutuplaşma oldu. Yani bu iki iki büyük parti yüzde altmış gibi uh, aldılar. Enceki seçimde Yeni Demokrasi ve Riza yüzde otuz beş civarında aldı. Yani bu Kutuplaşmaya rağmen, Şafak Partisi'nin performansı gayet iyi. Yani e, bu tahminlere rağmen, maalesef, hani halk e, şiddeti böyle bir ceza, e, yani ne diyeyim diye, Yani bu şiddetin e, faturası olmadı. Evet, çıkarılmadı. Yani şimdi, halk alışık, bu, zaten a, anlatmaya çalıştığım konu bu. Evet, o, bu bunun da e, yani şiddet ve anomi ortamının e, devam etmesi de beklenebilecek şeylerden bir tanesi, olumsuz sonuçlardan biri olarak da beklenebilir diyorsunuz yani. Doğru, evet, evet. Yani çünkü şey de zaten bu önceki seçimde birçok analiz yapıldı, yani denindi. Yani halk Altın Şafak Partisinin ne temsil ettiğini yani ne görüş savunduğunu bilmeyip onunla öyle bir Öfkeleyerek ona oy verdi ama bu son ayda yani gerçek bir tartışma oldu ve birçok açıklamalar yapıldı. Yani halk artık o kadar bilinçsiz olduğunu daha söylenemez bu konuda ama yine bir ciddi bir destek buldu bu siyasi çizgi. Evet kutuplaşma da devam ediyor. E, peki çok teşekkür ederiz Ioannis Grigoriadis. Rica ederim daha sonra tekrar belki sizi rahatsız ederiz yeni gelişmeler olursa vaktiniz var. Daha, çok teşekkür ediyoruz you Top of the slide And I stop And I turn And I go for a ride And I get to the bottom And I see you again Yeah, yeah, yeah But do Beatles'dan Helter Skelter adlı parça dinledik Esas olarak Paul McCartney'in bestesi. Ama bütün Beatles bestelerinde olduğu gibi Lennon McCartney diye bir firmanın imzasını taşıyor. Ama ağırlıklı olarak Paul McCartney imzasıyla yapılmış bir beste. Beatles'ın ünlü şarkılarından bir tanesi ve Paul McCartney'in 70. yaşında çaldığımız ikinci parça bugün bu oldu. Devam edeceğiz çalmaya. Evet çok sayıda e, önemli haber var. Şimdi bu Rio artı 20 e, başladı. Evet Rio artı 20 daha doğrusu... E, Liderler zirvesine doğru gidiliyor. Daha henüz liderler zirvesi kısmı başlamadı. Ama liderler zirvesine, 100, yani liderler diyoruz işte 116 tane hükümet ve devlet başkanının oraya gideceği söyleniyordu. Bunların üzerine mutabak, mutabık kalacakları bir metin oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü yoksa onlar geprekenleri 2-3 gün içinde böyle bir metni müzakere edip de imzalamaları mümkün değil diye. Bu çaba biraz pek de uğramış, ulanmış deniyor zaten ama hiçbir anlaşmaya da varılmadı, varılmasının da pek mümkün olamadığı yolunda da pek çok haber alıyorduk zaten bunun. Ee, yani varılmasının mümkün olamadığı ile ilgili haber alıyorduk ama mümkün olması gerektiğine ilişkin de haberler bir yandan gelmeye devam ediyor. Evet. Ee, yani 92'deki Rio toplantısından sonra tam 20 yıl sonra yapılacak ve dünyanın da karşı karşıya olduğu artık hiçbir tartışma götürmeyecek tehdide karşı hızlı etkili önlemler, radikal önlemler alınması konuşulacaktır. Evet. Öyle olmuyor anlaşılan. İşte birkaç tane teması vardı, ee, var hala bu Rio artı 20 yeryüzü zirvesi denilen toplantının, Birleşmiş Milletler toplantısının. Şimdi işte bu Liderler Zirvesi'nden önce Brezilya hükümetinin hazırlık toplantısında önerdiği belge üzerinde konuşuluyor. İşte yaklaşık 50 sayfalık bir belge bu. Burada yeryüzü zirvesinin birinci tema alanı olan sürdürülebilir kalkınma alanında gelişmekte olan ülkelere senede 30 milyar dolarlık... Ee, bir çağrı vardı ama bu belge içinde yer almamış herhangi bir e, böyle bir destek ikincisi şöyle bir şey, ifade var Birleşmiş Milletler'in e, Milenyum Kalkınma Hedefleri vardır e, meşhur 2015 senesinde e, tamamlanması öngörülen bu hedeflerin 2015'ten sonra da sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak güncellenmesi yine belgede yer alıyor ama e, bu önemli bir nokta da çünkü sürdürülebilirlik şeyi Milenyum hedefleri e, çok az ...yerde görüleceği kadar da mesafe alınmış uluslararası alanda... ...mesafe alındığı somut olarak ortaya konan şeylerden biri. Evet şimdi... Ee, Model olması isteniyor yani. İsteniyor ama şöyle bir şey var. Şimdi milenyum kalkımı hedeflerinin önemli bir kısmı da mesafe alınmasına rağmen... Ee, ...hedeflerin... Önemli bir kısmı da tutturulamadı. O bir kenara bir de burada sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye konması istenen şeyin içeriği belirlenmemiş. Yani boş, biraz muğlak bırakılmış. Ee, ciddi tepkiler geldi buna. Ee, yani Avrupa Birliği yetersiz buldu metni müzakere eden taraflardan. Bu yönde bir açıklaması oldu Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi, yani Potosnik'in... E, çevre örgütlerinin açıklamalar geldi. Friends of the Earth e, çok yetersiz olduğunu bu belgeni söyledi örneğin. Üçlü bir gezegenin krizden geçmekte olduğunu, bir iklim e, felaketi, derinleşen küresel eşitsizlik ve e, kırılmış, bozulmuş bir ekonomik sistem tarafından desteklenen sürdürülemez bir tüketim çılgınlığı e, tehlikesi altında olduğunu ve bu metnin bunlarla mücadele etmek için yeterli olmadığını söyledi. E, WWF'den daha sert bir açıklama geldi. Bu Brezilya hükümetinin sunduğu taslak metnin enerji bölümünün petrol ve gaz sanayi tarafından yazılmış olabileceği o kadar bu sektörlere itimas geçtiği söyleniyor. Yani durum bu Rio zirvesi öncesinde pek iç açıcı değil hazırlıklar ama... Umuyorum. Dün bağlantıları da kurmak için adımları attık. Oradan canlı bağlantılarımız olacak. Daha evet bilmiyor. 20'sinde şey resmen başlıyor aslında evet. ama asıl e, önemli olan e, alttan yani sokaktan gelen tabandan gelen baskının olup olmadığı. İki ana teması var. Bunu Pelin Cengiz de yazıyordu. Yeşil Kulis tarafında Yeşil ekonomi. Ve sürdürülebilir kalkımanın bir kurumsal çerçevesinin çizilebilmesi. Her ikisine de pek ulaşılabilir gibi görünmüyor aslında. Tabii yani şey de var burada şu anda çok vaktimiz yok ama önemli bir zirve bahsedelim biraz. Sürdürülebilir kalkınma dediğiniz şeyin için nasıl doldurduğunuz da çok önemli. Hani mevcut sistemin sadece adını değiştir aynen devam şeklinde doldurmanız da mümkün. O şekilde yaptığınız zaman da ee, pek işler iyi gitmeyebilir. Evet zaten işte biraz önce senin de söylediğin bu mevcut şirketler tarafından kaleme alınmış yürütülüyor gibi sözlerinde ana anlamı da bu olsa gerekir. Evet yani, yani WWF böyle gelmiş böyle gider şeklinde. Sözlüsü onu söylemiş. Durum bu. Ee, çevre haberleriyle devam edebiliriz. Çok kısa bir şey söyleyeyim isterseniz. Ben Japonya'da hafta sonunda bu e, veremediğimiz bir haber vardı ama Japonya tekrar nükleer enerji e... ama ondan önce istersen şeyi bir e, bu Twitter e, meselesini tamam. e, şey, ona biraz daha ah. vakit var diye başlangıca ben atıyordum ama e, tekrar söyleriz Biz tekrar Çık. söyleriz doğru haklısınız e, bu işte petrol ve gaz sanayi vesaire bundan bahsederken şu gerçeği belki tekrar etmekte de fayda var bugün dünyada e, fosil yakıtlara verilen sübvansiyon Devletler tarafından sübvansiye ediliyor, sübvansiye ediliyor e, fosil yakıtlar. E, yenilebilir enerjilere verilen sübvansiyonun altı katı. Yani fosil yakıt sanayinin, e, endüstrinin artık böyle bir sübvansiyona ihtiyacı yok kesinlikle. E, çok yerleşik, kuvvetli, dünyanın en zengin şirketleri e, hep e, ilk beşinde yer alan şirketler bunlar. Paranın tarihinden para icadı olunalı beri görülmüş en zengin en büyük kârları eden şirketlerden bahsediyoruz. Evet. Bunların pek sübvansiyona ihtiyacı yok normalde ama bir enerjinin altı katı kadar sübvansiyon alıyorlar. Ee, bu konuda bir kampanya başlatıldı. Uluslararası bir kampanya. 350.org tarafından e, başlatıldı ve e, bu kampanya hepimizin katılması mümkün. Çünkü sosyal medya üzerinden yapılan bir bilinç oluşturma e, kampanyası. Bugün boyunca saat bugün sabah 10.55'ten. ...başlayıp e, salı sabahı saat e, 10 civarına kadar devam edecek e, bir kampanya. Twitter üzerinden andfossilfelsubsidies hashtagini e, yazarak atıyoruz. Bunu zaten biz de saat 10.15'te açık radyo hesabından e, tweet olarak atacağız. Oradan bakmanıza mümkün şimdi yayın üzerinden söyleyince anlaşılmaması söz konusu olabilir. Web sitesine de e, koyacağız becerebilirsek. Dolayısıyla e, böyle bir kampanya başlıyor. Evet, ve amaç... Bunun bir dünya rekoru da e, kurul, e, kırılmasının yankı getireceği de düşünülüyor. Yani Twitter üzerinde 24 saat içinde işte belli sayıda mesaj yollanmış, tweet edilmiş. Eğer kadar, 200 küsur bin e, hashtag, 200 küsur bin yani. e, tweet atılırsa o hashtag'e sahip, o etikete sahip e, bir dünya... Rekoru olacakmış tam rakam hatırlamıyorum 201 bin veya 207 bin gibi bir şey kalmış aklımda ama e, yapılabilir. Türkiye'de de buna katılabilirsiniz eğer fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjinin kullanımını destek çekmek, dikkat çekmek istiyorsanız. Evet bu tabi daha bir gün boyu devam edecek evet. Mahir'in de söylediği gibi ama... Yine de başlangıçta kuvvetli bir başlangıç yapmak ve saat 11'den itibaren Türkiye saatiyle. Konuşuyor. Türkiye saatiyle 10:55'te başlıyor. 10:55'ten itibaren herkesin bir gayret hamle atması Türkiye'den de genç, özellikle genç insanların geleceklerine ve doğaya sahip çıkmaları açısından çok önemli bir kampanya aslında. Evet. Yani bugün atılan tweetlere bu hashtagin kullanılması çok önemli. ...bu konuya dikkat çekmek için. Fosil yakıtlara son ver. Anlamına gelen İngilizce... ...bir etiket. Şimdi gün boyunca takip eder... ...bilgilerini de bildiririz... ...yarın sabaha kadar. Yarınki programda büyük bir ihtimalle... ...ben deniz olmayacağım ama... ...buradaki Açık Gazete ekibi... ...bu işin... Açık Gazete ekibi her yerde. Her yerde... ...bu işin takibini iyi yapıyor olmaya çalışacaktır... Çok önem verdiğimiz zaten 350.org e, şeyi e, Uluslararası Örgütü bir McKibben ve arkadaşlarının e, kurup götürdüğü oldukça önemli e, şeyler yapıyor. Yani beyaz evin etrafını 5 kere 5 halkayla sarmayı da başarmıştı ya, geçen yaz. Somut hedeflere ulaşıyorlar yani bu, bu aktivizmle. Dolayısıyla bu hashtagleri, etiketleri yazarken bilin ki sizde gerçekten bir fark yaratıyorsunuz. yaratıyorsunuz ve bu, bunu 350 org tek başına yapmıyor şüphesiz. Tabii. Pek çok avaz gibi büyük bu konularda sosyal medyada büyük faaliyetler göstermiş kuruluşlarla işbirliği halinde de çalışıyor. 20 küsur aktivist örgütlenmeyle beraber yapıyor ve bir dünya rekoru kırıp Oraya giden ve gitmeyen liderlerin hepsini ve özellikle de iş çevrelerini, enerji şirketlerini filan baskılamaya yönelik bir kampanyayı bugün başlatıyorlar. Hakkındaki bilgileri daha sonra size de sizinle de paylaşmaya çalışacağız. Evet, buradan e, şeye de bir Yunan seçimlerini konuştuk. Onun İsterseniz da... birkaç tane e, bağlam yaratacak haber de verebiliriz. E, Örneğin yayınlanan, ya. yeni yayınlanan bir e, BP şirketinin küresel petrol e, izleme raporu var. Daha doğrusu fosil yakıtlar izleme, enerji raporu diyelim. Evet. E, orada vahim bazı durumlar gözüküyor. E, kömür kullanımı dünya çapında %5.4 artmış geçtiğimiz sene. E, atmosfere yapılan karbondioksit e, salımı, gazı salımları konusunda en e, berbat Yakıtlardan bir tanesi kömür ve onun kullanımının %5.4 arttığını görüyoruz. En hatta yani şey olarak yani... Direkt kullanımda en berbatı süreç olarak daha kötüleri var. Evet. Bir de şeyden de bahsetmek gerekiyor tabii. Yani kömürün önümüzdeki 20 yıl içinde en geç tümüyle feyzat denilen bir süreçle elimine Süre, elimine edin, edilmesi, kaldırılması, kaldırılması evet, lazım. Yeni hiçbir termik, kömür yakıtlı termik santral veya başka bir şey yapılmaması da bütün dünyadaki önde gelen araştırmacıların hem fikir oldukları ve dikkatle dünyaya uyardıkları bir konu. Buna rağmen de yapılıyor tabii. Evet, e, kıyasla bir rakam daha verelim. E, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sadece %2.1 artmış. Geçtiğimiz sene Yani kömür %5.4 yenilebilir, %2.1 dolayısıyla çok ciddi adım atılması lazım. Ee, eğer sübvansiyon konusunda fosil yakıtları sübvansiyonlarının azaltılması yenilebilir, yoğun şekilde verilmesi lazım. Bu raporda dikkatimize çektiği için ee, Gökşen Şahin'e de teşekkür edelim. Ee, bir de isterseniz onunla ilgili bir haber verelim. Japonya'dan bu ee kampanya haberini vermeden önce aslında başlamıştık ona ama Japonya nükleer enerjiye geri döndü. Ama bir yandan da iyi bir haber var Japonya'dan. Ee, yenilenebilir enerji konusunda çok kapsamlı bir e, sübvansiyon sistemi başlamış. Yani yenilenebilir enerjinin ücretlerinin daha yüksek e, taban ücretlerden belirlenebilmesi sistemi getirilmiş Japonya'da. Evet, Japonya'dan bir yandan da işte nükleere nükleer enerji kullanımına bir Yavaş, da olsa bir geri dönüşten... ...bahsediliyor. O-i. O-i. Bir iyi, bir kötü. Evet, Haber diyebiliriz. De Üçüncü ve dördüncü... ...reaktörleri yeniden... ...başlatma kararı... ...almış durumda. Birkaç bin kişilik bir protesto eylemi de var. Geçen eve iki yıl... ...üçlü bir meltdown... ...erime oldu Fukushima... ...dayı içi de. Ama hafta sonunda... ...hükümet yeni askıya alınmış olan iki, yeni re, iki reaktörü yeniden çalıştırma kararı aldı. Ondan da bahsetmiş oldum. Ee, gene bununla bağlantılı olarak o zaman birkaç e, çevreyle ilgili de haber. Şey derim. söyleyeyim tabii Türkiye'yle ilgili de çok ilginç haberler var ama bugün bilgi olmadığı için onları o boşlukta belki e, tabi bulabiliriz. Yapacağız. Burada yani tema bağlantısı olarak sürdürürsek de Orman yangınları, bu iklim değişikliğiyle de yakından bağlantılı olduğu düşünülen orman yangınları da özellikle Yunanistan'da tekrar başlamış. Güney Yunanistan'da şimdi azal azalıyor diye bir haber var elimizde. Yani Atina çevresindeydi. Altına, Dün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı haberi geldi. Ama kuvvetli de rüzgar estiği için gene de e, her an tekrar canlanabilir diye büyük bir tehlike e, riski de oldu. Yani risk yüksektir diye de çünkü hem yüksek derecede sıcaklıklar e, kaydedilmiş gene Yunanistan'da bütün Yunanistan'da e, hem de e, büyük kesiminde ülkenin e, kuvvetli rüzgarlar da esiyor. O yüzden de Atina'nın güneyinde 5500 acre diye bunu ne kadar hektar olduğunu şimdi şey yapamayacağım. Dönüştüremeyeceğim ama 15 evi yok edip 100 evi de kısmi olarak hasara uğratmış bir yangından bahsediyoruz. Birçok itfaiye eri ve Ordu'dan da katılımla e, yerel gönüllülerin de birlikte çalışmalarıyla 120'den fazla araçla mücadele edildiği haberi e, veriliyor. E, tabii ki gene kaza vesaire şeyleri söyleniyor. Mesela işte elektrikli testere kullanırken oradan sıçrayan kıvılcımlar sebep oldu diye 83 yaşında bir ...bir adamı tutuklamışlar... ...böyle de bir haber var... ...Associated Press'ten gelen... ...bir bilgi bu... ...asıl daha... ...önemlisi... ...Colorado eyaletinde... ...gene yüksek... ...sıcaklıklar, dereceler... ...ve aynı zamanda da... ...kuvvetli rüzgarlar... ...çok önemli bir yangın olmuş... Çünkü Colorado eyaletinin kayıtlar tutulmaya başlamasından beri tarihinde gördüğü en büyük yangın olduğu söyleniyor. 55 bin bir bölüm. Yani Yunanistan'dakinin tam e, alan olarak 10 katı bir alanda yangın olmuş. Ve e, evlerinin ne durumda olduğunu 181'in üzerinde, 181 civarında ev... E, tahrip olduğu, yan, yanıp kül olduğu haberleri de var. Ve tam da bir kontrol edildi mi, edilmedi mi tam anlayabilmiş değilim. Los Angeles Times'dan da bir haber. Ve tabii e, çok ciddi de şeyler de e, kesintiye uğrasıldı. Bütçelerden kesinti yapıldığında biliniyor. 10 yıldan beri uğraşıyoruz ve çok az şey yapıldı demişler. Mesela saygı e, Böyle de sıkıntılı durumlar var. Yangın haberlerinden biri de Heybeli adadan geldi. Piknikçiler adayı bir bölümünü yangına sebep oldu diye bir açıklama da vardı. Ama bunun ne kadar piknikçiler tarafından mangalla vesaireyle bağlantılı olduğunu da bilmiyoruz henüz. Ama itfaiye e, yangın söndürme helikopterinin e, helikopterlerinden de yardım alınmış. Ve sanıyorum e, Heybeli Adı'daki yangında kontrol. Çamlık alanda da diyor. Yangın söndürme uçaklarından yardım istendi diyor. Radikal haberi bu. Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu Heybeli Adı'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının yapıldığını bildirmiş. Farsakoğlu'nun Açıklaması Anadolu Ajansı haberi. Terki Dünya Manastırı olarak bilinen Aziz Piridon Rum Ortodoks Kilisesi Manastırı bahçesine de sirayet ettiğini söylemişler. Hafif çaplı hasar yol açtı. Ama yangın kontrol altında soğutma çalışmaları yapılıyor demişler. Adalar, Kartal, Pendik ve Kadıköy itfaiyeleri karadan Havadan da Orman Bölge Müdürlüğü'nün dört yangın söndürme uçağı ve bir helikopterinin yanı sıra İzmir'den gelen de bir amfibik uçak kullanılmış. Çanakkale'den de bir başka uçak kontrol altına alınmış. İki buçuk ila üç hektarlık bir ormanlık alan zarar gördü deniyor. Müdahale fena yapılmamış anladığım kadarıyla sizin saydığınız kadarıyla. Öyle görünüyor yani hem Anadolu Ajans'ta hem Radikal'den hem de NTV'den. ...görmeye çalıştım. Büyük bir ihtimalle... ...insan hatası demiş... ...Mustafa Farsak olan TV'ye. Pilnikçilerin yaktığı ateş, sönmemiş bir... ...izmarit ya da kontrolsüz şekilde... ...çevreye atılan cam şişelerden... ...kaynaklanmış olabileceği üzerinde... ...duruyoruz ama her zaman... ...bütün yangın haberlerinde... ...ilk söylenen gerekçelerden biri... ...önde gelen gerekçelerden biri... ...her zaman budur. Onun için bilemiyoruz. Yaz mevsiminde... ...adaların gerçeği bu... Diye de bir açıklama yapmış Farsakoğlu Adalar Belediye Başkanı. Doğal tarihi ve kültürel zenginliği nedeniyle adalar insanların ilgisini çekiyor. Hafta sonları yüz binleri bulan ziyaretçiler oluyor. Bu insanlar dikkat etmeli. Bizim bu noktada sıkıntımız var ve kontrolü çok zor demiş. Alınabilecek tedbirleri görüşüyoruz ve ormanlık alanlarda pikniği tamamen yasaklama çalışmaları yapılmalı demiş. Aslında düşünülebilir ya da mangal yakmak zorunluluğu yok herhalde. Evet, ateşli ee, olmaması düşünülebilir. Evet, yani piknik demek mutlaka mangal yakmakla bir olarak nitelendirilmese daha belki anlamlı olabilir. Ee, Ayvalık'ta da Cunda Adası'nda da makilik alanda önemli bir yangın olduğunu ve kuvvetli rüzgar Yüzünden de bir süre Epey tahribat olduktan sonra Bu makilik alanın Bir kısmı yandıktan sonra Kontrol altına alındığı Haberi de vardı Böyle Yorma yangınları Haberleriyle Zaten mevsimi çoktan açılışını yaptık Evet biraz önce Söylediğimiz gibi Ali Bilge ile bugün bağlantı Kurmuyoruz kendisi Seyahatte tam bu sırada ...yolculukta olacağı için olmuyor... ...dolayısıyla ekonomi politik programı yok... ...onun yerine bizimle... ...Mayrıl Gaz Ömer Madre ve Mert Öztekin'le birlikte... ...devam edeceksiniz... Ee, ...epey de konu var... ...biraz sonra da önümüzdeki bu Urfa'daki korkunç... ...yangın ne bir de ona, ona gireceğiz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 You we're only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. The dark, black night. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Blackbird adlı parçayla devam ettik bu da bir Pomme Cartney Bestesi Aslında Paul McCartney ile John Lennon McCartney Lennon, Lennon McCartney Diye geçiyor ikili ama Esas olarak besteleyenlerden biri Ana besteci diyelim Ya da baba besteci O ve Paul McCartney'in 70. yaşını Hafta boyunca da Kutlamaya bu şekilde bazı şarkılarla hem Beatles döneminden hem sonra bağımsız çalışmalar yaptığı solo çalışmalar. Başka gruplarla Wings vesaire. Çeşitli dönemlerden örneklerle de devam ettirmeye çalışacağız. Coverlar. Yapmış olduğu cover. Yalnız kendi bestediği başkalarının da parçalarını söylemesine de örnekler de vermeye çalışacağız size. Evet Açık Radyo'dayız ve Açık Gazetesi onun Saat 9'u 7 dakika geçerken bir kez daha hatırlatalım. Ali Bilge ile Ekonomi, politik bugün yok. Ve biz devam ediyoruz. Türkiye'deki en pek çok endişe verici kaygı verici haber var ama e bunların muhtemelen birincisi en önemlisi Urfa cezaevinde 18 kişinin bulunduğu kovuşta çıkan bir yangında 13 kişinin 5 mahpusunda yaralanması yanarak çıkan olaylara cezaevindeki kapasitenin çok üstünde mahpus tutulması. Dolayısıyla yaşanan hak ihlallerinin neden olduğu iddiaları da var diyor. Biyanetten mesela okuyabiliriz bunu. Eyyubiye semtindeki Urfa E tipi kapalı cezaevinde. Hem adli hem de siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı C-15 koğuşunda 16 Haziran Cumartesi akşamı akşam saatlerinde çıkan bir yangında biri hükümlü, 12'si tutuklu, 13 mahpus ölmüş, 5 kişi yaralanmış. Yani burada katmanlar içinde halka halka şey neresinden bakacağınızı tam kestiremeyeceğiniz pek çok gerçekliği içeren kompleks bir durum var yani bir kere e, ölenlerin çoğunun sadece tutuklu olması ve belki de e, orada e, hiçbir zaman da kalmamaları gerektiği daha sonra ortaya çıkacak ee, şimdi tabii öldükleri için bilmiyorum mahkemeler nasıl karar verecek evet, bilmiyoruz ama olabilir yani olasılık olarak teorik olarak Böyle bir şeyi söylememiz lazım Çok mümkün. mümkün çünkü uzun tutukluluk süreleri denen şey bu ülkenin gündeminde aslında hani öyle bir algı var sanki yeni girmiş gibi yeni giren bir şey değil. Yıllardır süre gelen kemikleşmiş sorunlardan bir tanesi o bir. İkincisi bile bile önleme almama durumu örneğin Taraf gazetesinde bugün var birinci sayfada Şanlıurfa E-Tipi evet, cezaevindeki kötü şartları 3 yıl önce haberini yaptığını Taraf gazetesi dikkat çekiyor. Cumhuriyet gazetesinde yine birinci sayfadan var. O haberde de Şanlıurfa Barosu Urfa Barosu'nun 14 ay önce bir rapor hazırladığı bu konuda yer alıyor. Evet. E-tipi cezaevindeki olaydan 14 ay önce hem hükümeti hem de Adalet Bakanlığı'nı tırnak içinde uyardığı ortaya çıktı diyor Cumhuriyet'te de. Baron hazırladığı raporda gayet e, ayrıntılar var. Gayet ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış bir rapor bu. 300 kişinin ancak istihabı 300 kişi olan kapasitesi cezaevinde binden fazla insanın kaldığı vurgulanmış. Aşırı yoğunluğun dayanılmaz hal aldığı 10 kişilik kovuşlarda 30 tutuklu ve mahkumun kaldığı öne sürülmüştü. Yatacak yer bulamayan mahkumların yerde yatmak için bile... ...sıraya girdikleri belirtiliyor... ...yani akıl almaz işler bunlar... ...ve hiçbir şekilde umursanmamış... ...şimdi umursanmamış olur mu bakın neler var... E, ...Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den... ...bir açıklama var... E, ...ihmal varsa üstünün kesinlikle örtülmeyeceğini... ...söylemiş, şimdi 3 sene önceden biri... ...14 ay önceden bir diğeri... ...iki tane bu konuda... E, ...bir haber, bir de... ...girişim var, mahkumların... ...kendi verdikleri dilekçeler var... ...onları da söyleyelim... Yatak sorunu mesela bir belki tekrar etmekte fayda var. hani insanlar neden şikayet edildiğini anlasın diye. Yataklar vardiyalı kullanılıyormuş. Yatağınız yok yani. Nöbetleşe uyuyorsunuz. Yerde yatmak için dahi sıraya giriyorsunuz. 50 derecede sıcaklıkta 10 kişilik koğuşta 30 kişi kalıyor. Evet. Koğuluşta evet. tek bir tuvalet var. Su günde dört kez o da birer saat akıyor falan gibi sorunlar. Adalet Bakanı bunun üzerine demiş ki ihmal varsa üstünün kesinlikle örtülmeyeceğini. Biraz sanki üstü örtülmüş gibi duruyor zaten olan ihmalin. Buna ihmal demek bile Peki, evet. uygun değil. yani. Bir de evet. sonra zaten kendisiyle çelişmiş. Çok özür dilerim. Cezaevi kapasitesi konusunda Türkiye'de genel bir problem olduğunu vurgulamış. Yani ihmal değil midir bu? Genel problem var. Evet. Itirafı yapılıyor. Batıda bu daha rahat iken doğuda doluluk fazla. Bu da iyi. Yani ülkenin batısında cezaevi kapasitesi konusunda böyle bir itiraf var. Doğuda doluluk fazla. Bu doğuda daha fazla suç olduğundan dolayı mı acaba? Evet. Ha. Bir de doğuda daha fazla Kürt olduğundan dolayı. Belki o bence de doğrudan onunla alakalı. Bu problemi aşmak üzere planımızı yürütüyoruz. Şimdi bekliyorsunuz burada plan nedir hani? plan cezaevlerinin bu kadar dolu olmaması yönünde atılacak adımlar diye beklersiniz. 196 infaz kurumunun yapımı planlanmış durumda. Yeni cezaevleri yapılıyor yeni. E bir de tabii bu Karandiru isyanı diye adlandırmış radikal bugün manşetten vermiş. Şuan Nurfa'da 13 mahkumun ölümüyle sonuçlanan yangın aslında bağıra bağıra geldi diyor. 275 kişilik cezaevine 1057 kişinin kapatılması tırnak içinde geçici bir sorun değildi. Mahkumların bir yıldır yazdığı dilekçelerin yanıtsız kalın kaldığını ve onun üzerine de baronun devreye girdiğini belirtiyor. Ama Adalet Bakanlığı'na da başvuruda sonuç vermeyince de felaket kaçınılmaz bir akıbete dönüştü diye. Orhan Kemal Cengiz'in de bir haber analizi var Radikal Gazetesi'nde. Yani bu Türkiye'de çok sık rastladığımız türden üstünü kapatma, ihmal ya da büyük bir aslında çürümüşlüğün ifadesi sosyal olarak yalnız sadece bir bürokratik ihmal diye nitelendiremeyeceğimiz tamamen müzminleşmiş bir çürümenin işaretleri. Tabii bazı şeyler var. Yani insanın aklına başka... ...noktalar da gelmiyor değil doğrusu. Şeyi, cezaevinde yangın alarmı olmadığını söylemiş mesela Sezgin Tanrı Kulu'da. Buna ne buyrulur? Yani cezaevinde yatak yokmuş ki mahkumlar için. <gülüyor> Ama her şeye rağmen bir yangın alarmı yatak olmamasına rağmen düşünebilirdi. Çünkü yatak sorunu bir şey de belli değil zaten. İsyan, önce isyan yok. olduğu söyleniyor. Evet. Sonra yok deniyor isyana. Sonra kavga çıktığı söyleniyor. Kavga o, çıktı aralarında. Vantilatör fan e, üzerinden. Yani dolayısıyla fiyat. onların kendisinin kabahati değil mi? Yalnız bir şey Mehmet Ağar için çok özel bir e, cezaevi tahsis edildiğini de hatırlıyoruz. İşte o zaten aday bakanı da söylüyor. Batı'da daha şey durumlar. Evet. yani Disip devrimci sosyalist İşçi partisi açıklamasında da şöyle deniyor. Hayata dönüş operasyonu başta olmak üzere cezaevlerinde gerçekleştirilen pek çok katliamın bir devlet geleneği olduğu Türkiye'de bir yandan Mehmet Ağar için özel tırnak içinde Cezaevi tahsis edilirken Diğer yanda yüzlerce mahkum Hala kötü koşullar sebebiyle Hayatını kaybediyor hastalanıyor intihara sürükleniyor Demiş Hükümet binlerce Kürt siyasetçiyi ve aktivistin için tutukladığını açıklamak yerine Soru yeni zindanlar inşa ederek Çözmeyi planlıyor Senin de biraz önce verdiğin habere Uygun düşün. 196 yeni cezaevi inşa edilmesi Falan filan söyleniyor Bugün saat 19'da İnsan Hakları Derneği'nin bir çağrısıyla Gezi Parkı'nda, Taksim'de Gezi Parkı'nda bir basın açıklaması var. Siyahlar giyinerek katılarak cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamaları protesto edeceğiz diyor açıklamada. Demokrasiyi ve insan haklarını savunan herkesi bu eyleme katılmaya çağırıyoruz demiş. Disip Merkez Komitesi'nden yapılan açıklama ve başlığı da Urfa cezaevindeki ölümlerin sorumlusu. Devlettir deniyor ee, Gerçekten de bir ihmal varsa bakarız Bakarızcığını Nasıl izah edecek peki Şimdi bakan bugüne kadar gelen dilekçeleri Evet ihmal varmış mı diyecek Bu notları Yani ben bakanın işte bu Cezaevinde tecavüze uğrayan falan çocuklarla ilgili de Onlar bize emanet falan gibi sözlerini tekrar Hatırlıyorum burada e, can sıkıyor açıkçası. Evet çok çok önemli bir şey bu. Yani Şanlıurfa cezaevinde 40 derece sıcakta 6 kişilik koğuşta kalan 13 tutuklu yanarak hayatını kaybetti. Olgu bu. Bir kere bunu Hı. tespit edelim. Ya artık bunun ihmalini falan sonra konuşuruz. Olay bu ama. Şartlara isyan ettiler diyen tanıklar var. Valinin ise açıklaması kavga yüzünden olduğu Vantilatör yüzünden çıktığı iddia ediliyor. Cezaevinde tutuklu bulunan Barış ve Demokrasi Partisi'nden İbrahim Ayhan da şartlara isyan ettiler demiş. Mustafa Arı haberi bu. Şimdi Karandiru isyanı dediklerinin ne olduğuna da bakalım. Bu da Radikal Gazetesi'nin birinci sayfasından çok ayrıntılı olarak verilmiş yani birinci sayfada Sao Paulo'da 300 kişilik şey pardon 3000 kişilik Karandiru hapishanesine 7000 yani kapasitesinin 7-8000 katı deniyor. Evet, kapasitenin iki kapasitenin 2 mislinden fazla diyelim. Evet. İstihab haddinden fazla insan konması ile çıkan isyanın aynı adı taşıyan bir filme de konu olduğu hatırlatılıyor. Ve Karandiru isyanı şey konmuş buna ve oradaki şartlardan bile daha kötü olabileceği söyleniyor işin ilginç tarafı. Yani şöyle bir yazı başlığı var. Sayın Bakan bu dilekçeleri görmediniz mi? Ya, mahkumlar ve avukatları tam iki yıldan beri aslında uğraşıyorlar bu sorunu anlatmaya. Baro Başkanı İrfan Güven avukat ve diğer kişilerin anlattıkları Adalet Bakanı'nın açıklamalarının doğru olmadığını gösteriyor demiş Orhan Kemal Cengiz. Şanlıurfa cezaevi'nde yaşları 20 ila 25 arasında bunlar çocuk bile sayılabilir neredeyse yani canları em devlete emanet edilen 13 mahpus yanarak feci şekilde öldü. Pazar sabahı ilk iş olarak Şanlıurfa Barosu Başkanı ve Cezaevi Komisyonu üyelerini aradım. Baro Başkanı İrfan Güven ve diğer kişilerin anlattıkları Adalet Bakanımızın açıklamalarının doğru olmadığını gösteriyor diyor. Sayın Bakan 275 kişilik cezaevinde 1057 kişinin kalmasını açık cezaevinden E tipi cezaevine yapılan aktarma sonucu olarak açıklamış. Yani geçici. Oysa Urfa'daki avukatlar... Böyle bir transfer olmadığı gibi cezaevindeki sorunların çok uzun zamandan beri devam ettiğini ve anlatmak için yapılan bütün çabaların da sonuçsuz kaldığını anlatmışlar. Bunları öğrendim diyor Orhan Kemal Cengiz. Ve yine Adalet Bakanlığı yangının C-15 koğuşundaki kavga sonucu çıktığını söylüyor. Koğuşun kapısının arkasına ranzaların yığıldığına dikkat eden baro başkanıysa, dikkat çeken baro başkanıysa yangını cezaevi koşullarını protesto için çıkan bir isyanın sonucu olduğunu, yani öyle vantilatör senindi benimdi tartışmasının pek olmadı aşikar, Urfa'daki felaket bağıra bağıra geliyorum demişti. Zaten bu gibi durumlarda eğer şey yoksa bütün tarihsel e, toplumsal bu tip olayların e, sosyolojik, ...kitaplardan, tarihsel kitaplardan, aktivistlerin yazdıklarından da öğrendiğimize göre... ...zaten eğer burada maf mafya tipi, mafyozi örgütlenmeler yok ise eğer bir takım çıkar belirtileri... ...genellikle bu tarz kavgalar değil, tam tersine felaket karşısında daha çok insanların sık, birbirlerine arka çıktığı kol kanat gerdiği dayanışma örnekleri çok daha yaygın. Onun için de bunlar hemen böyle şeyler çıkıyor ya, vantilatör kavgası falan gibi. Bunların doğru olmadığına dair kuvvetli bir kanaat var bende genellikle. Tabii ki istisnaları olabilir ama. Ben bunların e, doğru olup olmadığını da önemli olmadığını düşünüyorum. İşte barikat kurulu da deniliyor mesela. E, eğer insanları yeterince köşeye sıkıştırırsanız, ee, yani yaşamla ölüm arasındaki e, seçim noktasına getirirseniz bu gibi şeyler de olabilir. Ama e, özellikle devletin iktidarının mutlak olduğu cezaevi vesaire gibi yerlerde bunun sorumlu tamamen devlete aittir zaten. Yani yerde yatmanın bile sırayla olduğu e, ve gö görüşmelerin de mesela tutuklu ve hükümlünün fazlalığı nedeniyle görüşmelerin bir kararla, kararname mi denilecek diyeceğiz buna. Emirle, emirname ile kısaltılmış. Açık görüşlerde 30, diğer görüşlerde 10 dakikaya indirilmiş. Revir olarak tabir edilen bölümlerde uygulamaya dönük herhangi bir sağlık hizmeti verilmediği gibi sevk işlemlerinde yaşanan aksaklıklar hasta, hükümlü ve tutukluları zor durumda bırakmaktadır diye pek çok dilekçe var. Yani Tam bir rezalet var aslında. Adalet Bakanlığı şanlı Urfa E-tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunun önünde ellerini havaya açmış ya Tanrı'ya havale eden ya da doğrudan doğruya lanet okuyan e, lanet doğru. okuyan kadınlar var. Tutuklu ölenlerin mahpusların yakınlarının fotoğrafları var. Bu olacak iş işte değil yani. Yani öncelikle mahpusların şikayetlerinin etkin bir şekilde soruşturulmasından tutun da cezaevlerinin sivil toplumun denetimine açılmasına kadar çok kapsamlı bir gözden geçirmeye ihtiyacımız var diyor Orhan Kemal Cengiz. Ama ilk olarak bu geliyorum diyen felaketin sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor yani hukukun işletilmesi ve cezalandırılmasının talebi. ...ya şimdi hukukun işletilmesi... ...cezalandırılması diyorsunuz... ...orada da davalar... ...uzun sürecek vesaire... Ee, ...böyle bir durum... ...sanki adalet sistemi peki işlemi... ...adalet bakanının aleyhine açılırsa... ...o zaman o kadar uzun sürebilir hmm. ya... ...onun için bir... E... <gülüyor> ...adalet bakanının izni mi lazım... ...adalet bakanının izni lazım... Bildim. ...yani bakan kavga demiyor ama... ...barikatlar aşılamadı diyor... Böyle bir durum Evet Neresinden tutsanız Hakikaten çok halkalar Elinizde içinde kalan, Çok karmaşık ve ya Olayın içinde. kendisi karmaşık değil ama e, Soğan gibi e, Bir şey, evet, Karmaşık bir toplumsal Aldıkça içinden için. çıkan daha da kokuşmuş Korkunç bir yere doğru e, gidiyor Bir de şey var tabi e, Hani neden e, Doğuda daha fazla dolluk olabileceğiyle ilgili de bazı haberler var Evet onlardan birisi BBC'den miydi bu BBC'den haber? evet. Çok acayip bir haber. Yani acayip kimine göre acayip, kimine göre de çok olağan gelecektir. Yani olağan gelen varsa ne açıdan olağan geldiğini belki açıklamak ister. Yani ben öyle bir şey olabileceğim pek düşünmüyorum aslında. Mehmet Tahir İlhan adlı bir vatandaş, bir Kürt, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşı. Okuma yazması yok. Aynı zamanda e, konuşamıyor. Sağır ve dilsiz. Ama e, örgüte gizli örgüte üyelikten 25 yıla kadar hapsi, e, hapsi cezalandırılmasını istemiş savcı ve delil olarak da. Buraya kadar normal. Hani şey normal. E, bir insan e, işte böyle faaliyetler içinde bulunabilir falan filan bilmem ne. Deliline bakıyorsunuz. Delili nedir? E, yarım Limon yani BBC'nin haberi verişi de Limonlu Kürt terörü desteklemek suçundan e, suçlamasıyla yargılanacak diyor haberde BBC. Limonlu Kürt demiş yani sağ okuması yazması olmayan ve e, konuşamayan saadetsiz 25 yıl hapse çarptırılması hapis cazasına çarptırılması istendi diyor BBC'nin haberinde yarım limonun elde tutulması da işte bir göz yaşartıcı gaza karşı kullanılması bir direnişe katıldı söyleniyor, söyleniyor. PKK'nın PKK lehine bir propaganda yapması ve illegal örgüte üyelik. Hamallık yapıyormuş bu kişi. Kendisi de Mersin'de. Evet Mersin'de e, gaz bombasına maruz kaldığı için arada kalıp limon tuttuğunu söylüyor. Söylemiyor. İş, yani Söyle Söylemiyor evet. E, İfade ediyor işaret diliyle. Evet işaret diliyle. Dilsiz alfabesi kullanıyor. Ee, evet o zaman tabi hapishaneler biraz daha. Dolu, dolu olabiliyor değil mi? Dolu sanki? tarafında dolu olabiliyor hakikaten. Peki buna hükümete e, yakın gazeteler e, nasıl yer vermiş bir de ona bakalım aslında. Şeye, bu, e, arazı, zaman zaman yaptığımız Arayalım. bir analiz yapalım. Yalnız Milliyet Gazetesi bunu e, dün de sürmanşetten önemli vermişti. Bugün de manşette devam ediyor. Ö tipi cezaevi demiş. Ölüm tipi 350 kapasiteli cezaevinde tam 1057 kişinin kaldığını yerde yatmanın bile sıra beklendi. Sıcaklığın 45 derece. Klimanın yasak olduğu facianın sebeplerinin de bu kadar basit bulunduğunu belirtiyor. Şanlıurfa cezaevinin 8 kişilik C15 koğuşunda 13 kişi öldü diye de bir üst başlıkla vermiş ki bence oldukça anlatıcı bir şey. Hem başlık Ö tipi cezaevi yani ölüm tipi hem de 8 kişilik koğuşta 13 kişinin öldüğü haberi yeterince açıklayıcı. Yine etin ki iyi bir haber verme diyebiliriz. Evet. Ee, Yeni Şafak Gazetesi koğuşu yakan yer kavgası demiş. Gene bu kavga unsurlarına çıkartılıyor. Ancak şey söylemiş. Adalet Bakanı Ergin ihmal ve kusuru belirlenenlere gerekli yaptırım uygulanacak dedi. Dedi diye alt başlıkta evet, söylüyor. Ama manşette... Tabii, yer yer kavgası. kavgası diye mahpuslara e, vermiş oluyor ağırlığı. E, Zaman gazetesi aynı şekilde. Cezaevinde çıkan fan kavgası 13 canı yaktı diyor. Gayet edilgen bir şekilde verilmiş bir fan kavgası var. Öyle izole evrende bir vakum içinde bulunuyor. Fan kavgası 13 canı yakıyor. Yani 50 dereceye çıkan sıcakta eğer şeyse... ...10 kişilik hücrede neden 30 kişi olduğu... ...veya neden fan olmadığı falan gibi şeyler... ...sorulabilir doğrusu ama... ...sorulabilir. ...o da Zaman gazetesi de fan kavga Ventilator kavgasına... ...vermiş suçu. Evet, birinci sayfada Star Gazetesi... E, ...aynı şekilde 13 kişiyi... ...vantilatör kavgası yaktı. Vantilatör kavgası var... ...öyle bağımsız ve o yakıyor. Ee, Yer kavgası var... ...fan kavgası var... ...evet... Sabah gazetesi manşetinden girmiş. O şu şekilde vermiş. C koğuşunda ölüm kapanı. Sonra açıklamasına bakıyorsunuz altındaki alt başlığa bakıyorsunuz. Cezaevindeki 13 ölümün perde arkası. iki nokta üst üste. Koğuşu yakan grup girişe barikat kurunca cam verdi. Tuvalete kilitledikleri hasımları kurtuldu. İşte bu da iki grup arasındaki ...kavga sonucu olmuş olay... Ee, ...ama işte... ...257 kişilik... E, ...pardon 275 kişilik kapasiteye Onların sahip... durmuyorlar... Yani, ...cezaevine bin küsür kişi sokulması falan... ...yok herhalde... Evet, ...C koğuşunda ölüm kapanı diye vermiş sabah gazetesi ve... ...yani barikat kurunca... ...koğuşu yakan grup... ...barikat kurunca... ...13 kişi öldü... ...tuvalete kurtuldu diye, kutlayan, kilitleyenler kurtuldu diye... ...kendilerini kilitleyenler... ...kurtuldu diye... Habertürk'te o daha bir böyle cool bir analiz yapmış. Ekonomik yönüne de bakıp ya yani ah işte bu ihmaller ve işte genel bilinçsizliği suçlu göstermiş. Cezaevinde 13 canı serinleme kavgası yakmış. 60 liralık ventilatör uğruna yani ventilatörün fiyatıymış. ...60 liralık bir şey bile... ...bulunamadığı için oluyor filan diyor. Şöyle bir şey de eklemiş tabi. Çıldırtan ortam... ...diye bir... E, ...kısımda eklemiş... ...haberine Türk. Bir saat boyunca itfaiyeye... ...durum bildirilmediği gibi de... ...çok ağır... E, ...o ana ilişkin... ...daha önceki ihmal ve... ...korkunç kabahatler zinciri bir yana... ...o... ...olayın gerçekleştiği anla ve saatlere, dakikalara ve saatlere ilişkin olarak da çok ciddi iddialar var. Gardiyanlar jandarmayı bekliyor mesela gelmesi. Bir saat boyunca itfaiyeye durum bildirilmiyor. E, vesaire gibi. E, ve bir yaralının da, yani bu fotoğraf hakikaten olacak iş değil... Sediye bağlı olduğu halde kelepçeyle götürülüyor. Bunu da çekmişler. Yani. Evet ha, bir de o vardı. Bu o değil o şekilde gene yaralılar çıkartılmış. Evet. Onu da mutlaka vermek gerekir. Vatan Gazetesi cehennem kuşları diye vermiş. Yer sırasında evet, sıcaktan kavrulan kuşta her gün ventilatör kavgası yaşanıyordu demiş. Yani vantilatör kavgası da yaşanıyorsa da <gülüyor> bu da sorumluların boynuna demekten başka bir şey yok. Ee, akşam gazetesi 13 ölümün nedenini bulmuş bak. Vantilatör. Biraz ihtisa dolu bir şey olarak sanki verilmiş gibi geldi ama bana. İnşallah öyle yorumlamaktır. Yorumlayalım ama yani Biraz daha açık olsalar da Biz yorumlamak zorunda kalmasak Daha iyi olacak yani Kavgadan Vantilatörden Barikattan İsyandan Vesaire bahsediyorlar Açık rakamlar ortada Aylar iki seneden beri Verilen dilekçeler Baron'un bir yıl önceki Uyarısı, mektupları Ve cezaevinde Bence çok ilginç olan yangın alarmının da olmaması. Yani evet, Sezgin Tanrıkulu dile getirdiği gibi yani böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Kovuşlarda insani koşullar yok demiş Sezgin Tanrıkulu. İncelemelerde bulunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve yangın alarm sisteminin bulunmadığını söylemiş NTV'ye de. Ya yani Meclis İnsan Hakları Komisyonu acilen cezaevine Gitmeli demiş Kapasite 275 kişi Artırılmış kapasite 375 Halbuki içeride kalan Tutuklu ve hükümlü sayısı 1057 Yani 4 katı filan neredeyse Şu anda 1043 kişi cezaevinde 13 kişinin vefatı 1 kişinin de tahliyesi Ve bunların çoğunun da ölenlerin sadece tutuklu olması da son artık katmeri de fırçayı da sürüyoruz üzerine bununla. açık gazde McCartney'den dinlediğimiz bir şarkı ve arkadaşlarından Mother Nature's Son Toprak Ananın oğlu. Paul McCartney'nin tabi e, müzisyenliğinin yanı sıra pek çok da sosyal aktivitesi var. Özellikle de Uluslararası Birçok Yardım Derneği'nde kuruluşunda çalışıyor. Hayvan hakları, e, vejetaryenizm, e, müzik eğitimi da aynı zamanda e, kara mayınlarına karşı mücadelede ve fok e, avlanmasına da e, fokların avlanmasına gibi davalarda da doğanın haklarını korumaya yönelik önemli çalışmaları da var. Böyle de müzikal çalışmaları da var. Hem Blackbird'ü çaldık biraz önce ise şimdi de Mother Nature's Son. Yer Tabiat Ana'nın Toprak Ana'nın oğlu şarkısıyla Paul niye kulak verdik 70 yaşında kendisi Açık Radyo Burası 94.9 Açık Gazete devam ediyor ve saat 9.40 tam Bir de radyo görevini ifa edip trafik durumundan e, bahsedelim isterseniz İstanbul'da ikinci e, Köprü'deki bakım çalışmaları nedeniyle Kapatılan şeritlerden dolayı Asya tarafında şehrin her iki köprüde de 20 kilometreye ulaşan kuyruklar olduğu söylenmekte. Onu da söyleyelim burada. Bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Evet, de değil mi? Evet. olacak. Eylüle evet. kadar da sürecek. Eylüle kadar da sürecek. Aslında e, İstanbul'da topu taşımaya veya başka ulaşım araçlarına geçilmesi için de iyi bir e, belki... Fırsat olabilir bu bilemiyorum Yani Öyle de değerlendirilebilir belki Çünkü zaten şehrin Belli bir e, kapasitesi var Her yeri yol yaptığınızda Bu kadar büyük bir şehirde Bunlar olabilir Evet Tabii benim bakış açımdan <gülüyor> Bir yorum e, Üçüncü köprü yapılınca bunların hepsi Düzelecek ama işte hmm. öyle olmaz diye düşünüyorum ben e, kendi adıma e, onun yerine. E, Hatta bu, bu bir kanun. Toplu taşıma sistemine yatırım yapısa belki daha iyi olabilir. Evet doğru. Yani ben ben şahsen çok rahat geldim sabah buraya. Tavsiye ederim. Bisikletle ha? Aynen öyle. Ee, evet. Öte yandan. E, Biraz daha tekrar Rio de Janeiro'daki toplantıya göz atalım. Rio artı 20 adı veriliyor. Bizim de uzun zamandan beri vurgulamaya çalıştığımız gibi pek çok önemli bu konudaki aktivist ve kuramcı da bu masada... Hükümetler arasında, temsilciler arasında fazla bir şey, resmi gündem yani Rio artı 20'nin resmi gündeminden çok önemli bir sonuç gel, gelmeyeceğinden emin gibi görünüyor. Mesela bugün Gezegen için Ayağa Kalkın başlığıyla Radikal Gazetesi'nde bir etraflıca yayın var. Orada da mesela Bandana Shiva. ...Hintli hem aktivist hem de bu konuda çok sayıda kitabı da bulunan bir yazar. Rio Artı 20'nin resmi gündemi bir sonuç getirmez ama e, bu son yazısında Avrupa'nın iflas eden ekonomisiyle beraber... ...hakim ekonomik sistemin kendi içinde de bir çöküşe girdiğini ifade etmiş... Yaşamımızın her anını dünyanın geleceğini düşünen bir zirveymiş gibi yaşamamız gerektiğini savunuyor. Son yazısında böyle yazmıştı. Ve Rio'da da tüm aktivistleri yeryüzü için, gezegen için ayağa kalkmaya çağırıyor diyor. Dicle Tuğba Kılıç'ın Doğa Derneği'nin Nehirler Koordinatörü. Dicle Tuğba Kılıç'ın bir yazısı var. Gezegen için ayağa kalkın yazısında. Rio de Janeiro çarşambadan itibaren hükümetlerin ve dev şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda ev sahipliği yapacak. Kısa adı Rio artı 20. Zirve öncesinde Amazon yerlilerinden Hintli çevrecilere doğa aktivistleri de halkların zirvesinde buluştu. Katılımcılardan Doğa Derneği üyeleri Rio'daki atmosferi aktardı diyor ve e, mesela şeyde Bankimun'un yeni bir çağa adım attığımızı fark ediyoruz dedi 23 Mayıs 2012'de New York Times'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bankimun'un e, bazıları buna insanların dünyanın kendi devinimini kökten değiştirdiği yeni bir jeolojik devir bile diyor ifadesini kullandığını da hatırlatıyorlar gerçekten de. İlk önce bunu ozon tabakasındaki incelmenin ona delik de diyorlar. İlk bulan ve Nobel e, kimya ödülünü kazanan Paul Krutzen'in deyimiyle antroposen çağı yani insan jeolojik çağına geçildi. tek başına demişti. Oysa bilimsel veriler bankadar imsar değil demişler Banki Moon'dan bahsediyor. Ne hükümetler tarafından 20 yıl önce verilmiş sözler tutuldu ne de sürdürülebilir kalkınma gezegeni kurtaracak bir toplumsal dönüşüm yarattı. Öyle gösteriyor ki Rio artı 20 buluşmasından da bu anlamda bir şey beklememek gerekiyor. Giderek sürdürülebilir kalkınma toplantıları devletlerin imaj yarışına dönüşüyor. Rio artı 20 gündemine itibar kaybeden sürdürülebilirlik kelimesi yerine yeni bir yeşil ekonomi trendi oluşturma çabası damgasına vuracak gibi gözüküyor demiş. Hasankeyf konusunda Ilıssu barajı yapılacak ya oraya. Amazon yerlileriyle ortak bir eylem yapılmış. Burada ilginç görüntüler de var. Ilıssu ve Belo Monte barajları Hasankeyf ve Amazon'u kurtarmak için... Suriye ve Irak'ta da eylemler yapılıyor Ulusu Barajı'na e, karşı Çünkü oradaki insanları çok ciddi şekilde kötü bir şekilde etkileyecek Dünyanın her tarafında eylemler yapılıyor ama işte Türkiye e, komşu ülkelere falan fikrini sormadığı için Böyle projelerde örneğin Mersin'e e, geçen Cengiz Aktar diye getirmişti Akkuyu konusunda da kimseye fikri sorulmuyor Ulusu konusunda sorulmuyor Çünkü e, bir uluslararası sözleşme var bu konuda e, ülkelere yükümlülükler gerektiren ve Türkiye'nin de aslında Avrupa Birliği ile şu anda müzakereleri açık halde etmekte olan çevre başlığı altında imzalaması gereken Ağurhus Sözleşmesi e, yok. Buna tabii imza atılmadı. O yüzden bizi ilgilendirmiyor bu gibi eylemler vesaire. Ayrıca Türkiye'nin e, Hasan Kehfi Türkiye geçtiği şey de ilgilendirmiyoruz. Evet, İnsanla yani, da ilgilenmiyoruz. Yani yedi bin binlerce yıllık medeniyetlerin yok olması bir daha asla geri getirilemeyecek şekilde suların altında yok olup gitmesinin de ötesinde aslında herhangi bir konuda herhangi bir danışma mekanizması halkla herhangi bir teması yok. Hatta dün galiba Pelin Cengiz'in yazısında okudum dışarıda uluslararası ilişkilerde çevre ve şehircilik bakanlığını sadece çevre bakanlığı kısmını, bakanlığı kısmını kullanıyorlarmış. Onlar da farkında yani. Şehircilikle çevre bakan Çünkü bir oksimoron olduğu şehir ve zaman birinin kaşı kalkar e, herhalde karşıdakinin diye. Böyle bir e, durum söz konusu. E, şeyi de söyleyelim isterseniz bu Rio özelinde. Saat 11'de bugün Twitter üzerinden e, fosil yakıtlara sübvansiyona son yani end fossil <gülüyor> fuel subsidies evet, etiketiyle. Bütün dünyada 24 saatlik bir maraton, maraton da değil aslında. Bu ne denir bilmiyorum. Büyük bir fırtına. Twitter fırtına. fırtınası deniliyor. Twitter fırtınası deniliyor. Bir trend, e, Twitter te, terimlerinde en tepeye taşımak e, amaç. Yani e, Twitter üzerinde e, en fazla konuşulan konu e, haline getirmek amaç. E, siz de katılabilirsiniz. Saat 11'de bizde açık radyo. O hesabından zaten e, Türkiye'deki kısmının başlangıcına ortak olacağız. E, bunu da tekrar duyurmuş olalım. Evet, Rio'da halkların zirvesi de var. Aynı zamanda bağımsız grupların alternatifini oluşturmak için Rio'da başka bir buluşma örgütledikleri de haberi var. Farklı coğrafyalardan, farklı düşünce ve hareketlerden aktivistler Rio'da halklar zirvesi, halkların zirvesi People's Summit diye bir araya gelmiş durumdalar ve bankaların egemenliğini de sorgulayan Occupy hareketinden kadın hakları aktivistlerine yeni medya korsanlarından Doğa Derneği gibi doğa ve çeşitli alanlarda halk mücadelesi yürüten oluşumlara kadar çok sayıda hem birey hem kurum var People's Summit'te ve asıl umut kaynağı da bizim de birkaç defa buradan haftalar öncesinden başlayarak söylemeye çalıştığımız gibi aslında mut sokaktan ve tabandan gelecek hareket yani People's Summit halkların zirvesi kendini Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının karşıtı ya da alternatifi olarak tanımlıyor tanımlamıyor yani doğa hakları ana fikriyle bir araya geliyorlar şirketlerin ve politikacıların kısa vadeli veya ideolojik çıkarlarından bağımsız bir ar Dünya vatandaşı olarak konuşuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman tabii o zaman e, Türkiye'deki kavgaların bir kısmının da çok anlam dışı, bir bağlam dışı kalması gibi bir tehlike var. Yani elbette onlarla da muazzam bir mücadele verilmesi gerekiyor ama. Şunu kaçırırsak onlar da birdenbire güme gidebilir durumu evet, söz konusu. Aynen öyle. Ee, bir de isterseniz elimizde son derece olumlu bir aktivizm kampanya haberi var. Bunu e, verelim. E, bugün olumlu da bir haber vermiş olalım. Evet bunu Sezin'den. Evet, Sezin öne dikkatimize geçti. Dikkatimiz, Aslında bizim değil herkesin e, Twitter üzerine o da e, yollamış ama adam olacak çocuk başlığıyla gerçekten öyle. E, yani 9 yaşında Martha Payne'den bahsediyoruz. Sarışın, evet. Haylaz güzel, görünüşlü. haylaz görünüşlü bir çocuk böyle ama fıldırfish bakıyor gözleri de. Valla okulda neler yemek çıktı diye bir blog üzerine fotoğraflar da koyuyor. Never Seconds diye, diye bir blog açmış. açmış. İskoçya'da e, Argyll and e, But, But veya nasıl okunuyorsa bilmiyorum e, kasabasında e, yaşıyor kendisi. Bat, İs, İskoçya'nın batısında fakat yasak blogu bloklamışlar. Ee, şöyle olmuş. Blogu açmış her gün e, okulun kantinde çıkan e, yemeklerin fotoğraflarını çekip bloguna koyuyormuş. E, çoğu zaman bu çektiği fotoğraflar e, yetişkinler arasında özellikle. Çocuklar alışkın oldukları için fazla tepki göstermiyorlarmış ama yetişkinler arasında büyük... E, Infial yaratıyormuş korkunç yemekler olduğu için. Bir de şöyle mesela şimdi bir takım yasaklarda sonunda bu vejetaryenlerin sağlıklı beslenmenin hayati önemini ortaya koyanların mücadelesi sonunda çok uzun bir zaman sonra bir takım değişiklikler yapıldı okul kantinlerinde. Britanya'da. Britanya'da. Amerika'da daha daha da fazla mesafe alınması gerekiyor ama çok kötü durum. Fakat Britanya'da yapılmış işte mesela junk food denen işte abur çipleri... abur cubur filan satılamıyor. Yani kamuya kamu ait okullarda şeylerde satılamıyor. Bu otomatik otomatik makinelerde satılamıyor. Evet. Tuzluk filan da kullanılmasına izin verilmiyormuş artık. Kaldırılması gerekiyor. Çünkü tuz lezzeti artırıcı, yapay olarak artırıcı ve sağlığı çok etkileyen bir şey. Yani masa, yemek masalarına konulmuyor. Ayrıca da bütün patates kızartmaları, çips filan gibi şeyler de devre dışı, menü dışı. Yani giremiyor okullara. Olması, olması gerekiyor olması. ama e, okuldaki kantinde... Fotoğraflar öyle göstermiyormuş blogunda Marta'nın. Marta'da bir vatandaş gazetecisi. Evet aslında. 9 yaşında. 9 yaşında. Bunun üzerine az ilginç bir gelişme olmuş. Bu yaşadığı kasabanın e, konseyi e, Marta'nın bu projesini yasaklamış. Okul kantininde artık fotoğraf çekmesini yasaklamış. E, sorunu çözmüş. Sorunu çözmüş hesapta Marta'da blogundan işte... Ee, ...güle güle... ...diyerek veda etmiş... ...durumu açıklamış... ...büyük bir furya kopmuş... ...sosyal medya üzerinden... Ee, ...Twitter vesaire gibi... ...sosyal medya araçları üzerinden... ...yüksek destek almış... ...ve konsey kararını değiştirmek zorunda kalmış... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden de... ...Tayvan'dan da... ...Çin'den filan... ...Uzak Doğu'dan... ...fotoğraflar gelmeye başlamış... ...bizim kantinde de böyle bak... <gülüyor> ...uyulmuyor pek... ...diye anlaşılan... Ve sonunda 25 Mayıs tarihinde Marta yazmış ki evet oldu bugün diye yazmış bloguna. Bugün şey kuyruğu, Ölemi kuyruğuna girdiğimizde resmen bize bildirilen şuydu. Artık istediğimiz kadar salata, meyve ve sebze yiyebileceğiz. Ekmek pardon sebze yok salata meyve ve ekmek ve e, Bala arkadaşlarım da ben bunun bunu bilmiyorduk Bayağı iyi bir iyi yüksek iyi yüksek derecede gizlenmiş bir kozmik sır olduğunu öğrenmiş olduk diyor bugün. Yani Bizler her zaman böyle bir, bir im imkan olduğu söylenmiş kendilerine. Onlar da ama biz bunu bilmiyorduk demişler. Neyse sonrasında da zaten olay daha da büyüyünce konsey Marta'nın e, kantinde fotoğraf çekmesini yasaklıyor. İşte büyük bir furia kopuyor. Vallahi asmadık demiş o da gitmiş. Ama sonrasında e, gelen tepkiler üzerinde konsey tekrar projenin e, başlamasına, Martin fotoğraf çekmesine izin verme karar alıyor ve çok önemli bir açıklama yapmış konsey başkanı. Ama önce konsey başkanı şey demiş, konseyin kendisi yasası şöyle savunmuş, çalışanların haklarını savunmalıyız oradaki çalışanlara zarar veriyor. Ya işlerinden olurlarsa kantinde gibi bir şey demiş. Sonrasında gelen tepki üzerine kararından dönünce de şunu söylemiş. E, burada, bu kasabada e, hiç sansür olmadı, olmayacak. Fikrini değiştirmek gerektiğinde iyi bir şeydir. E, ben de bunu yaptım demiş. Hatadan dönmüş. E... 2 milyonu aşkın tweet almış. Yani cumartesi akşamı 5 milyona çıkmış. Ama asıl e, hikayedeki vurucu olaylardan bir tanesi bu Marta 9 yaşındaki kız çocuğu e, kendi blogunu yoksul ülkelerde e, çocukları beslemek için e, çalışan bir e, örgüte yardım amaçlı kullanıyormuş. 3 bin e, dolar civarında bir para toplamış bu yasak öncesi. Yasaktan sonra 110 bin dolar yardım sağlamış. Yani 9 yaşındaki bir vatandaş gazetecisi aktivistin hikayesini duyuyor musunuz? dinleyicilerimiz, 9 yaşındaki bütün dinleyicilerimize biz de buradan bu haberi paylaşıyoruz. Buraya e, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınına gelen çok sayıda çocuk dinleyicimiz ve hatta destekçimiz de vardı. Onlardan da vatandaşlık gazetecisi çıkacağından hiç şüphemiz yok. Marta gibi aralarından nasıl banın Erciş'in haber fareleri miydı evet. adıları? Ee, onun gibi bir durumdan bahsediyoruz. Hakikaten müthiş bir çalışma yapmış. Evet. Bir iyi haberle Türkiye'den verelim. Çocuktan ee, al haberi. Danıştay mülkiyet hakkına işaret ederek Elazığ-Peri suyundaki HES için yapılan acele kamulaştırmayı durdurmuş. Böyle bir haberimiz var. Ee, bugün Bugün ben pozitifim. Dikkatinizi çektim mi? Böyle evet öyle... ama maalesef senin şeyini... Bozmak, Yıkacaksınız yıkacağım. değil mi? Yıkacağım. Bunu hiç istemezdim ama çok yıllardan beri aslında bilgimiz dahilinde olan bir şey vardı. Ta 23-28 yıl önceki bir şey bu. Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın 28 yıl önce satın aldı ama bir türlü kullanamadı. Bu yıllar öncesinde 30 yıl neredeyse oluyor bütün haberleri şey yapmıştık takip ettiğimi hatırlıyorum radyodan çok çok önceden başlayarak tabi özellikle Cumhuriyet gazetesi baya mesele haline getirmişti bunu peşkeş çekiliyor diye bu Sevda Tepesi diye adlandırılan bir yer ve Kandilli civarında 57 dönümlük bir arazi tam, tam anlamıyla bir yeşil alan Ormanlık, koru, mükemmel bir yer. Ama şimdi oraya imara açılmış. Çevre Bakanlığından. Biraz da alel acele yapılan bir operasyonla sanıyorum. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından. Onu bakanlığa gizlemek istiyor. Şehirciliği ama yurt dışında özellikle. Onay çıkmış durumda. Belediye Meclisi'nin Adalet ve Kalkınma Partili üyeleri oy vermişler. Ve İstanbul Boğazı'nın en önemli yeşil alanlarından Sevda Tepesi... Önceki gece yarısı imara açıldı diyordu Milliyet Gazetesi'nin dünkü haberi. Yetkililer dur demezse Suudi Arabistan Kralı Abdullah şehrin en güzel yerine 7,5 metre yüksekliğinde otel yapacak. Oysa İstanbul'da otel çok yeşil neredeyse yok diyor. Bu şimdi e, eskiden özgürce dolaştıkları çiçekler toplayıp düğünlerini yaptıkları tepeye inşaat izni verilmesine Tepki göstermiş çevre sakinleri. Mimarlar Odası Başkanı Muhçu da bu karardan sonra bütün Boğaziçi betonlaşır demiş kalanları da yani. Şehir planlamacıları Odası Başkanı Kahraman da artık tüm Boğaz tehlikede görüşünde birleşmişler. Yani Gökhan Karakaş'ın de dünkü Milliyet Gazetesi'nde vardı. Bugün de devamı vardı bugünkü Milliyet Gazetesi'nde. Aslında bayağı halk partililer ciddi bir mücadele vermişler kavga çıkmış aslında yani yanlış mı okudum bugünkü milyette görmüyorum haber takibini gördüm zannetmiştim ama çok eskiden beri devam etmekte olan ve fevkalade önemli bir durum bu. Evet, e, öyle her yere yol yaparsak sorun kalmaz meselesi. Aslında dili saçması cinnet durumları da devam, etmeye devam ediyor da diyebiliriz haberlerin. Bir kısmını biz fırsat bulup okuma imkanı bulamadık ama... Ha, Sevda Tepesi e, belediyesi haberini nerede gördüm diye e, bakıyordum. Şimdi buldum. Bunun içinde e, bir ufak geri dönüş yapayım. Cumartesi günden başlamıştı. Kandilli'deki Sevda Tepesi ve Esenyurt'un yeni imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi'nde büyük tartışmalar yaratmış. İşte bu Suudi Kralı Abdullah'ın Özal döneminde aldığı Sevda Tepesi'ne %6 imar izni verilmesine Binlerce metrekarelik dönümlerce otel yapılmasını, imar iznine Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıp Esenyurt'ta da kaçak inşaatlarını yasallaştırmak istendiğini savunmuşlar. Eylem yapıp geç saatlere kadar meclisten çıkmamışlar belediye meclis üyeleri. Peki sonuç ne olmuş? Olay yerine polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilmiş. Belediye meclis üyelerine karşı... Polis ve çevik kuvvet mi olur, olur da bu böyle nereye kadar gider diye de düşünüyor insan. Bir inceldiği yerden de kopması tehlikesi yok değil hani. Neyse iyi haberle bitirelim. Biraz zorlama olacak ama Bursa'da ormanda görülen yılan ortalık. <gülüyor> ...karıştırdı diye bir haber var. <gülüyor> Neden? Ormanda Bunu... görülen yılan niye ortalığı... ...karıştırıyor? Evet işte o güzel. Yani... Bursa... ...hani biz radyoda... ...yılan görsek ortalık karışabilir. Hani insan şaşırabilir vesaire. Gerçi yani tahminen işte, yani birinin yılanı... ...çıkar ama... Evet. ...ormandakinin ortalık karıştırması ilginç. Evet. Orman. Nilüfer ilçesi... ...Balat Ormanı'nda... ...üç çocuğuyla birlikte... Yüzlerce vatandaşla birlikte ormanda piknik yapan Metin Bulut yanından yılan geçtiğini görmüş. Hayvanı kaçırmış ama yakalamaya çalışıp sonra çok sayıda vatandaş da seferber olmuş. Yılan kaçmış. <gülüyor> Ağacı. Ağaca sığınmış yılan galiba. Yani, Bir evet. ağaç kovuğuna girmiş değil mi? Ve balta ve kazmayla meşe ağacını kesmeye ...kalkmış vatandaşlar. Yılan deyince. Onun üzerine... ...asırlık meşeği kesmeye... ...ondan sonra yalnız... ...bazı vatandaşlar... ...bu İsmet Acar'ın Bursa'dan haberi... ...AHT nedir bilmiyorum neyin kısaltması... ...ne haber ajansının... Ee, ...ve o, ...bu şeyden... E, bazı vatandaşlar burada olmaması gereken bir aslında demişler. Burası yılanın yaşam alanı diye tepki göstermiş. Ağacı kesin, ağacı keselim diye talepte bulunan Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de ağacın kesilmesinin mümkün olmadığını söyleyip insanlar oradan uzaklaşsın demiş. Yılanın yeri orman. Esas siz oradan çıkın demişler. Bu kararı destekliyoruz. Ve bu programı da herhalde burada bitiriyoruz bitirirken Paul McCartney'den bir şarkıda onun çok iyi bilinen The Beatles'dan da çok iyi bilinen şarkılarından hayatıda bütün küçücük ayrıntılarıyla orta sınıf hayatında iyi ifade ettiğini düşündüğümüz Eleanor Rigby adlı şarkısına kulak verelim şimdi hepinize günaydın günaydın günaydın People. I look at all the lonely people Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door is it for all the lonely people where do they all come from all the lonely people where do they all belong father mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear no one comes near Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do? Died in the church and was buried along with her name Nobody came, Father Mackenzie Wiping the dead from his hands as he walks from the grave No one was saved All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ох, Hçık <Gülüyor>